İstersen hünerini önce sen ortaya koy, istersen biz ortaya koyalım dediler. Hayır, siz ortaya koyun dedi. Birdene görsün. Onların sihirleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi. Musa birden içinde bir endişe duydu. Endişe etme dedik. Zira sen galip geleceksin. Elindeki değneği ortaya at. Onların yaptıklarını yutacaktır.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 elbette daha hayırlı ve onun mükafatı daha devamlıdır. Doğrusu, kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse, onun yeri cehennemdir. Orada ne ölür kurtulur, ne de yaşamı hayat sayılır. Her kim de makbul ve güzel işler yapmış mü'min olarak gelirse, onlara da pek yüksek mevkiler vardır. Zemininden ırmaklar akan adn cennetleri var. Onlar oraya ebedi kalmak üzere girecekler. İşte kötülüklerden arınanların mükafatı budur.